Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin. İlahi ve middin. Ama va'd. Babul va'zi vel iktisadi fiyih. Vaaz nasihat etmek ve bu konuda iktisatlı davranmak. Ne demek iktisatlı davranmak? Ölçülü. Yani bir adama gidip her gün 2 saat, 3 saat bir şey anlatmaya kalkarsan, bu senin hırsındır, gayretindir değil mi? Bir adamın kurtulmasını istiyorsun. Adama tebliğ etmek istiyorsun. O adamın bir an önce o dalaletten, yanlıştan kurtulmasını istiyorsun. Ama adama gidip her gün 3 saat bir şey anlatmaya kalkarsan adamı ne yaparsın? Bıktırırsın. Bu da hikmetten değildir. allah Teala biliyorsunuz. kuran kendisi Kerim diyor ki, Udu'u ilâ rabbik. Rabbine davet et. Rabbinin yoluna. Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Davetini çağırdığı, insanları çağırdığı yerine neresidir? Rabbini, Allah'ın dini, Rabbi, Allah'ın Allah yolu. Ne yoktur? Falanca şeyh yoktur. Falanca özel bir kitap yoktur. Değil mi? Falanca bir gruplaşma yoktur. Davet edilecek yer neresi? Allah-u Teala'nın sebil-i yolu. Değil mi? Başka bir ayette ne diyor? Bu benim, de ki bu benim dostor yolumdur. Ben ona davet ederim. Basiret üzerine. Basiret üzerine. ilim üzerine. Yani Allah Resulü diyor ki, bu benim yolumdur. Basiret üzerine ben ona davet ederim. Basiret ilim üzerine. Bu yola davet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendine davet etmiyor arkadaşlar. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Ana ve men Bana tabi olanlar da öyledir. Yani bu yola davet eder. Allah Teala da bizlerden her birimize diyor ki: "Rabbinin u'du ila rabbik. Rabbinin yoluna davet et." Ne ile? Bilhikmeti <gülüyor> ve'l mev'izetil hasene. Hikmet ile. Nedir arkadaşlar hikmet? Hikmet arkadaşlar her şeyi yerli yerinde yapmaktır. Her şeyi yerli yerinde Yapmaktır. Yani davetine başlarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz İbdi Cebel'i nereye gönderiyordu? Yemen'e gönderiyordu. Buradaki hikmet neyi gerektiriyor? Önce onlara zekatı, haccı, namazı mı emretmek yoksa önce onları, onlara İslam'ı, tevhidi mi davet etmek? Evet. Tevhid. Değil mi? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ey Muaz! Sen ehli kitaba gitmektesin. Yemen'e gidiyorsun ehli kitap. Senin ilk evvel Davet edeceğin, çağıracağın şey ne olsun? Şehadeti Allah la ilahe illallah. Allah'ın uluhiyetini birlemek olsun. İbadete yalnızca hak edenin Allah olduğunu şahitlik etmeleri olsun. Onlar şayet bunu kabul ederlerse sen ne yap? Namaz-ı Şimdi Bazen görüyoruz bazı kardeşlerimizden. Sünnete olan hırsından ne yapıyor? Her e, sünnete bağlılığını izhar etmek için gördüğü adama onu davet etmeye çalışıyor. Karşısında bir adam var. Adam yeni gelmiş. Yani daha adam sünnetinde Kur'an-ı Kerim gibi bir şeyleri farz kılacağını, bir şeyleri haram kılacağının idrakinde değil. Öyle bir şey bilmiyor. Yani adam için haram dendiği zaman aklında içki içmek gibi, zihni gibi böyle çok açık haramlar var. Bakıyorsun ki bizim kardeşimiz adama diyor ki ya... Senin diyor paçaların bileklerinden aşağı iniyor bu haramdır. Dedi adam olayın yakından uzaktan hiçbir alakası yok, tevhidden hiçbir şey duymamış. Adam şaşırıyor Allah Allah diyor yani adam birden kendini haramın içinde buluyor. Yani adamın kafasında sanki ne var meyhanede içki içen bir adamla sen o adamı ne yaptın orada? Aynı kefeye koydun. Adam diyor ya ben yani namaz kılıyorum beş vakit Allah'a da iman ediyorum dur yani. Daha ilk tanışmamızda, ilk konuşmamızda nedir bu böyle yani? Bu bir yanlıştır arkadaşlar. Bu hikmetsizliktir. Mesela adama bir otur, adama bir konuş, tevhid anlat. Ondan sonra paçasını anlattı, değil mi? Sen kalkıp adama paçasını ilk gördüğün mecliste bu bir haramdır dersen o adama hiçbir şey anlatmadan, o adama neyin haram olduğunu, neyin helal olduğunu söylemeden ne yapmış olursun? O adamı kaçırmış olursun. O adamı belki de haktan o adamın kaçmasına sen ne olmuş olursun? Sebep olmuş olursun. Evet. Udu'u ila sebebi rabbike bil hikme Hikmetle çağır. Vel mev'izatil hasene. Güzel Öğüt. Nedir arkadaşlar bu güzel öğüt? <gülüyor> güzel ölçüdür arkadaşlar. Allah da Allah diyor ki ya eyyühennaz. Ey insanlar, kadıca etkom mevayizatun min Rabbikum. Sizlere Rabbiniz katından birine geldi, Mev'iza geldi, Öğüt geldi. Ve şifə un li sudur. Ve göğüslerinizde, kalplerinizde olan o hastalıklara şifa geldi. Ne, neden bahsediyor Allah Teala Kur'an'dan? Yani en büyük öğüt nerede var arkadaşlar? Kur'an'da. Vahudan ve rahmetun lil mu'minin müminlere bir hidayet rehberidir o. Ve rahmettir. Yani öğüt almak isteyen insan önce gidip de ne yapmasın? Başka bir yerlerde öğüt aramasın. Öğütün alınacağı ilk yer neresidir? Kur'an-ı Kur Kerim'dir. Biliyorsunuz. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de bize bahsediyor. Diyor ki İnne fi zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbun ev elqas sem'a ve huve Kur'an-ı Kerim'de bir öğüt vardır diyor allah Teala. Bakın bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bir öğüt vardır. ibret vardır. Ama kim için? Limen كَانَ لَهُ kalp Kalbi olan için diyorlar sana. اَوْ اَلْقَ Ve kulak veren için. وَهُوَ شَهِيد ha Hazır olarak dinleyen bir insan için ne vardır? Kur'an'da öğüt vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıp, kalbiyle, kulak vererek, aklıyla ve bedeniyle, ruhuyla hazır olarak dinlerse, okursa bir adam, orada ne vardır? Öğüt vardır. Ama Kur'an'ın sen almışsın eline, pat pat pat okuyorsun. Hiçbir şeyin yok, anlamamışsın. Kalbin başka bir yerde hesap yapıyorsun, kitap yapıyorsun. Burada sana öğüt yok. Burada sana öz yok. Öğüt nerede var? Kalbini vererek, kulağını vererek dinlediğin zaman var. Kalpleri kâsi olanlardan bahsediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kalpleri sertleşenlerden bahsediyor mesela bir ayette. Onlar kendi aralarında şöyle konuşuyor. وَإِذَا وَا مَا أُنزِلَتْ سُورَهِ Diyor ki allah Teala, bir sure indiğinde فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا kayıyum zadet oldu bu iman. Bir ayet indiği zaman, bir sure indiği zaman onlar kendi aralarında konuşuyorlar diyor ki, yani bu ayetler kimin hanginizin imanını arttırdı? Böyle dalga geçiyorlar tamam mı? Diyor ki Allah Teala hemen Allah Teala onlara cevap veriyor. Fe ammellezine amenu. İman edenler var ya. Fezadethum <gülüyor> imanen. Allah Teala onların imanını arttırmıştır. Şimdi siz bakın arkadaşlar, Kur'an sizi ne kadar besliyor? Kur'an sizin imanınızı ne kadar arttırıyor? Tabii Kur'an'ın bizim imanımızı arttırması için önce onu okumayı bilmemiz lazım. Sonra onu okumamız lazım. Sonra okuduğumuz anlamaya gayretinde çab çabasında bulunmamız lazım ki bunları söyleyebilelim. Allah'ımıza uzaktan bakıyoruz. Değil mi? Kur'an-ı Kerim orada duruyor. Biz burada duruyoruz. Karşıdan karşıya böyle bakıyoruz. Elimize Kur'an almıyoruz. Hayatımızda onu anlamak için gayret sarf etmiyoruz. Sonra da diyoruz ki ya biz kendimizi iyi hissetmiyoruz, imanımız artmıyor. Yerinde sayıyor. Tabii sayar. Niye? Çünkü senin Kur'an'la olan neyin yok? Bir bağın yok. Senin Kur'an-ı Kerim'le olan bir irtibatın yok. İşte O la sebi'li rabbike bil hikme hikmet ile ve Kur'an'la ve sünnetle öğüt vereceksin. Sonra Selefi Salih'in hayatından. Ondan sonra artık öğüt olabilecek. Kur'an ve sünnet çizgisine uygun şeylerle öğüt vereceksin. Biliyorsunuz bugün birçok cemaatler var. Yani bakın yani bunu benden bir kaydı olarak, kural olarak alın. Şöyle bir uygulayın insanlara. Adam falanca cemaatin falanca hocası. İşte bir düğün için çağırmışlar. Bir caminin, bir mescidin veya da bir konferans salonunda adam konuşmaya gelmiş. Bakıyorsunuz ki bir saat boyunca, bir buçuk saat boyunca anlattığı şeylerin hepsine kıssa ve hikayeler. Yani... İnsanların o an hoşuna gidebiliyor. İnsanlar o an ne yapabiliyor? Coşabiliyor. İnsanlar o an o, maşallah Allahu Ekber diyor. Bir çıkıp çıktıklarında bir bakıyorsunuz ki ne anladınız, ne istifade ettiniz, ne alındı buradan? Hiçbir şey yok. Hatta bazen birilerinin sadece reklamı yapılıyor. Falanca şeyh efendinin o mecliste, o konferansta ne yapılıyor? Kerametleri anlatılıyor, uçmaları anlatılıyor. Aynı anda bir kaç mekanda bulunması anlatılıyor. Ve böylece insanların yani insanlara ne ulaştırılmak isteniyor, Ne anlatılmak isteniyor? Yani bu insanların imanını nasıl arttırsın ki? Asla ne yapmaz? Bu insanların imanını arttırmaz. Ne var? İmanını arttıracak insanların Kur'an var, sünnet var. Selefi salihin neyi var? Hayatı var. <gülüyor> Bil hikmeti vel mev'izatil hasena. Yine biliyorsunuz, ayetin devamında diyor ki, ve ahsen. Onlarla nasıl mücadele et konuştuğun zaman en iyisiyle. Yani Allah'a davette bu üç hususta dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hikmet, güzel öğüt ve güzel mücadele, güzel münakaşa. Tartışmayı da iyi bileceksiniz. Yani tartışmak hoş bir şey değil elbette de. Birisiyle konuştuğunuz zaman, size karşı bir şey söylediği zaman orada en iyisiyle ne yapacaksınız? Cevap vereceksiniz. Âlimler mesela Kur'an-ı Kerim'den İbrahim Aleyhisselam'ın biliyorsunuz kıssasını zikrediyorlar. Diyor ki Allah-u Teala, Elhamdülillah. İla Ledi Hadj İbrahim Efî Rabbî İbrahimle İbrahimle Rabbi konusunda, yaratıcı konusunda tartışan mücadelelerini görmedim mi diyor Allah'a. Yani Allah'a ulul Çünkü adama Allah ne yapmıştı, mülk vermişti. İbrahimle geliyor, ne yapıyor? Tartışmaya giriyor. Hani bu bizim için çok ibretlik bir kıssa arkadaşlar. Bazen bazı kardeşlere bakıyorsun, adam 3 saat tartışıyor adamla. Aynı şeyi de dönüp dolaşıyorlar. Ya artık o konuyu oradan çek, başka bir yere al ki o adam ne yorsun orada? Mağlup olsun, artık bitsin yani o tartışma. Aynı şeyi tekrarlamanın bir amacı yok. Şimdi kendisine Allah'ın mülk verdiği bu adam İbrahim'le tartışmaya giriyor. Diyor ki İbrahim, İdhal İbrahim Rabbiyellezî yuhyî ve yumît. İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim ne var? Yuhyî ve yumit. Öldürür ve diriltir. Benim Rabbim böyledir. Sen ne diyorsun? O ne diyor? Ene uhi ve umit. Şimdi karşıdakide cevap verdi. Ben de ne yaparım? Diriltir ve öldürürüm. Nasıl? Ölümü hak etmiş bir adamı getiririm derim ki bunu ne yapın? Bırakın. Bırakın. Ne yapmış oldum ona? Hayat vermiş oldum. Ölümü hak etmeyen bir adamı getirin sokaktan tutun. Haydi bunu öldürün dediğiniz zaman ne yapmış olur? Öldürmüş olur. Şimdi adam kendine göre ne yaptı? İbrahim'e Aleyhisselam'a karşı bir şey söyledi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam dese ki evet yani sen ölümü hak etmeyen bir adamı öldürdün. Bu hayatının bitmesine sebep oldun. Ee, ölümü hak eden bir adamı da kurtardın ama senin bu davranışın bir sebep olmadır. Yoksa sen onlara başlangıç olarak bir hayat vermedin. Başlangıç olarak ölümü sen vermedin dese burada şey nereye girecek? Tartışma Bizim birçok kardeşimiz yaptığı gibi, o diyecek, ben yaparım, o diye kaysa yapmasın, öyle olur, böyle olur. Sabah kadar biraz bu, değil <gülüyor> mi? İbrahim aleyhisselam hemen konuyu nereye çekiyor? Diyor ki, fəinnallāh yāti bi al şemsi min al-maqrīf, fāti bi hamin Diyor ki, Allah Teala güneşi nereden getiriyor? Doğu'dan, Doğudan getiriyor. Sabah güneş nereden geliyor? Doğu'dan getiriyor. Fāti bi hamin al Hadi sen de o güneşi ne yap? Batı'dan getir. فَبُهِتَ الَّذ۪ي kefer Allah-u Teala ne diyor? فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Bu kafir olan adam, yani bu kral, ne yaptı? Dişi, kapa ağzı kapandı, hücceti bitti ve mağlup oldu. فَبُهِتَ الَّذ۪ي kefer Kafir olan ne olmuş oldu bu adam? Susturuldu. İbrahim Aleyhisselam onu ne yaptı? Susturdu. Nasıl susturdu? وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ اَحْسَنَ diyoruz, evet. Münakaşa da neyi izledi? En güzel metodu, en güzel yolu izledi. Yani şimdi adam diyor ki ya bu hadis sahi, zayıf, zayıf, zayıf, Sabah kadar konuşursun. Sen tevhidin, umum olan ifadelerinle mücadele et adamla. Adam ölülerden yardım istemenin dinde caiz olduğunu söylüyor, getirmiş sana bir hadis. Sahih zayıf, sahih zayıf. Mücadeleyi yapma, buraya sıkıştırma. Ne yap? Daha geniş. Allah Teala'nın tevhidi emretti. Resulü'nün tevhidi emretti. Tevhidi zedeleyen bir şeyin şirk olarak vasf edildiği konuya çek ve adamını yaptır. Sustur. Evet. İlk hadis Ebu Vail hadisi. Şakik İbnü Seleme diyor ki: "Kal Kane İbn Mesud radıyallahu anh, kulli khamis. Abdullah Mesud radıyallahu an insanlara ne yapıyordu? Her perşembe günü ders veriyordu. Her perşembe günü vaaz nasihatta bulunuyordu. Diyor ki: Ebu Vahil Şakik i̇bn Selem'e bizlere diyor Abdullah i̇bn Mesud ders verirdi, ders anlatırdı. Fekale lahu raculun ya Ebu Abdurrahman. Bir adam kalkıp dedi ki Abdullah İbn-i Mesud'a ey Ebu Abdurrahman. Levedittu enneke zekkertena kulleyu. Ey Ebu Abdurrahman, ey Abdullah İbn-i Mesud. Şunu arzuluyoruz, şunu istiyoruz ki her gün bize ders ver. Her gün vaaz-ı nasihatta bulun, her gün bir şeyler alalım, bir şeyler öğrenelim. Fakat, "Ama, inno yemnengi min zelik, ani akrhu an umelik kum, ani atxol kum, bilmouguzte kma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatxoluna biha, mukafte sameti alina." Abdullah bin Masud bu talebe karşılık, bu isteğe karşılık diyor ki, benim diyor, senin bu talebine, senin bu isteğine, beni bundan engel olan, her gün size ders vermeme engel olan şey, benim diyor, sizi, size melal. Sizi bıktırmamaktır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bize vaz ediyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bize öğüt veriyorsa, ben de diyor sizlere ne yapmaktayım? Bu şekilde öğüt vermekteyim. Çünkü bıktırmak istemem diyor. Abdullah bin Masudu radiyallahu an. Demek ki vaz edeceğiz, insanlara nasihat edeceğiz. Ama ne olacak? İfrat ve tefritten kaçarak. Yani emri bil mağrufta ifrat da yapmayacağız, tefrit de yapmayacağız. Yani bazı insanlar var ki tamamen emri bir mağruf konusunda hiçbir tarafı kıpırdamıyor adamın. Yani gözünün önünde, evinin içinde, yaşamış olduğu ortamda, binada münkerler işleniyor, haramlar işleniyor. Bakıyorsun ki adam yani normal bir şekilde geliyor, gidiyor, hiçbir ses sedası çıkmıyor. Bir tanesi de var ki öyle bir hale gelmiş ki sürekli ne yapıyor? insanları şeyler anlatma hırsıyla, gayretiyle. Sıkıştırıyor. Artık insanlar bakıyorsunuz ki onun telefonuna bakmak istemiyorlar. Onunla göz, göz, göz göze geldiği zaman yolunu değiştirmeye çalışıyorlar. Karşılaşmak istemiyorlar. Bizler ne yapmak zorundayız arkadaşlar? <gülüyor> İktisatlı olmak zorundayız bu konuda. İnsanlara davette ölçülü olmak zorundayız. İkinci hadis Ammar ibn Yasir radıyallahu anhumadan kâle semi'tu rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl inne tuğle salatir raculi ve kısar hutbesi maenne min fıhhi. Fati'u salate ve kısar Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle iştirken duydum diyor Ammar bin Yasir. İnne tuule salati'r Bir kişinin kıldırdığı namazın uzun olması. Tabi uzunluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize beyan ettiği ölçüdeki uzunluk. Tabi yani bu hadisi pek Türkiye sınırları içerisinde, coğrafyası içinde anlamak mümkün değil. Yani genelde namazlar vel asra, değil mi? Tebbet, <gülüyor> ihlas. Ama yani Arap ülkelerine gittiğin zaman genelde görürsünüz. İmam başlar böyle, bir sayfa okur, bir buçuk sayfa okur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Muaz ibn cebele ne yapıyor? Kızıyor. اَفَتَّانٌ اَنْتَ يَا muaz, Namazını hadinden fazla uzatınca. Ta ki arkadaki cemaatten birileri ne yapıyor? Cemaatten ayrılıyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? Efettanun ente ya Sen fitnecisi misin? Okuyacaksan ve semaivet tarik gibi ve semaizat buruc gibi böyle bir bir sayfa, bir sayfadan biraz az bunları oku. Yani hadisin bütünüyle anlamak lazım. Şimdi bu hadisin bu tarafını alıp diyorlar ki az mesela akşam namazında bir insan Uruç suresini okuduğu zaman diyorlar sen ne yapıyorsun? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muaz dememiş mi? Sen fitneci misin ey Muaz? Halbuki hadisin devamında ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Okuyacaksan bunlar kadar oku. Yani ölçü Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ölçüsü. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu hadise. Kişinin namazının uzunluğu ve hutbesinin, vaazının, dersinin kısalığı onun fıkhına işaret eder. Onun bu konudaki fıkhına, olayı anlamasında idrak etmesine işaret eder diyor Aleyhisselatü Vesselam. فَاَطِيرُوا <gülüyor> فَلَاتَ ve aksiru el kutbete. Sizler de ne yapın? Namazlarınızı uzun uzun tutun namaz kıldığınız zaman. Acele etmeyin. Bir yere bir şey yetiştirmek zorunda değilsiniz. Namazınızı yavaş kılın, ağır kılın, sekinetli vakarlı olun. Ancak hutbelerinizi, vaazlarınızı, derslerinizi ne yapın? Kısa tutun, ölçülü tutun. Diğer bir hadis, üçüncü hadis. Muavi ibnül hakem es-sülemi radıyallahu anh diyor ki kale "Beynama sallallahu aleyhi ve sellem iz atasa, iz atasa diyor ki sahabe sahabeden Mavi "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Onunla beraberdik. Namaz kılıyoruz. Cemaatten birisi namaz esnasında hapşurdu." diyor. "Fa yerhamukallah." Ben dedim ki diyor hapşıran adama Allah sana rahmet eylesin. Demek ki adam hamd etmiş. Elhamdülillah demiş namazda. Az sonra rivayetlerden nakledeceğim. Namazda hapşıran adam hamd edebilir mi? Etmez mi? Sesli mi eder? Etmez mi? Ettiği zaman yarhamıkallah denir mi? Bunlar da namazın fıkhından olan hususlar. Diyor ki Muavi Ebnül Hakemet Sülemi ben diyor adama yarhamıkallah dedim. Yani elhamdülillah duymuş. Namaz esnasında sahabeler bir tanesi hapşırıyor. Elhamdülillah diyor. O sahabe diyor ki, يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِ الْقَوْمُ بِأْبُصَارِهِمْ Diyor ki, namazda cemaat bana gözlerini yapmaya başladı? Bakmaya başladı. Tabi ilim buradan da namazla alakalı bir hüküm çıkarıyor. Yani namazda ihtiyaç halinde insan ne yapabilir? Bakabilir. Namaz bozulmuyor. فَقُلْتُ وَاَثُقُ لَا اُمَّيَا Yani annem beni kaybede sizce. Araplarda böyle bir ne var? ifade var bazen bunu met için kullanıyorlar bazen zem için kullanıyorlar maşa <mâ> nukum tan duruna ileye tabi sahabe konuşmaya da başlıyor Namazda ondan sonra niye bana bakıyorlar acaba filan ve jalu yadribuna bi <feydili> ala <feydili> diğer sahabeler elleriyle ne yapıyorlar ayaklarına vuruyorlar onun susturmak için Felemma ra'aytuhum yusmitunni lakinni sakat. Onlar diyor beni susturunca böyle bu şekilde elleriyle bizlerine baldırlarına vurunca ben diyor sustum. Falan <gülüyor> salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe bi abi huwa ummi <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazını bitirince bakın sahabenin o anki yaptığı bu davranıştan ve sahabelerin o tepkisinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp döndükten sonraki aldığı ilk şeye bakın. E ee, neden ona ilk izlenime diyor ki Ma ra'aytu mualliman qablehu ve la ba'dahu minhu. Diyor ne ondan önce ne ondan sonra ondan daha güzel öğreten bir öğretici görmedim ben. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabıyla olan öğreticilik, öğretmenlik vasfına bakın. Diyor ki ne ondan önce ne ondan sonra onun gibisini gördüm öğretmede, talimde, terbiyede. Fe ma kaharani ve Ne beni kınadı, ne bana sövdü. Yani beni azarlamadı bile. Bu çok önemli arkadaşlar. Davette, davette hikmet sahibi olmak, yumuşak huylu olmak çok önemli. Allahu Teala diyor: "Velâ kunta fazzan Eğer sen kaba olsaydın, galiz olsaydın, sert ols olsaydın, lenfat min havlik senin etrafından ne yaparlardı? Kaçar giderlerdi. Şimdi sahabeden Muavi bin Hakem es-Selemi diyor ki, onun gibi diyor, bir öğretmen görmedim ben hayatımda. Resulullah fakad. Yani bedevi de biliyorsunuz caminin bir köşesinde, mescidin bir köşesinde ne yapıyor? Bebele diyor. Sahabeler <gülüyor> üzerine tam atlayacakken diyor bırakın. Yaptığı yere ne yapın diyor bir su döker. Bu tavrı karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavrı karşısında <gülüyor> Bedevi ne yapıyor? Geliyor. Diyor ki Allah'ım ne yap? <gülüyor> Allahum merhamni <gülüyor> Muhammed. merham ve Muhammeden ve la terhamme <gülüyor> ana ahadan Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et, rahmet et. Bizimle birlikte kimseye merhamet <gülüyor> etme. <gülüyor> etme. Yani mesela Şeyh Abdülaziz bin Bazı, rahimahullah, bakın. Yani onu görmüş, ona şahit olmuş, onunla beraber... Aynı meclisede bulunmuş insanlara bakın. Yani ben birçok insandan duydum. Sadece onu sevenler olarak değil. Yani onu, ona muhalif olan insanlardan da duydum bunu. Adam yani diyor ki ben onu diyor Vahabi olarak görüyorum. Görüşlerine katılmıyorum diyor. Öğrencilik yıllarında adam 1980'lerde, 90'larda Mekke'de okumuş. Ama diyor öyle ahlaklısını görmedik biz diyor. Evine yemeğe davet ederdi. Ders verdiği zaman diyor öğrencilerine öyle davranır diyor. Mesela diyor bir konu geldiği zaman anlatırdı diyor meseleyi konuyu. Ondan sonra racı olan buydu derdi. Sonra diyor eğer o mecliste mesela varsa yap biz gibi Türk öğrenci derdi ki sizin mezhepte de şöyle ama racı olan görüş bu diye böyle işaret de ederdi diyor. Ama diyor hiç kimse ne yapmazdı ona karşı bir kalbinde bir şey taşımazdı. Çok önemli yani insanların sizden. Gümşek huyululluğu görmesi, sizleri sevmesi çok önemli bir husus. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Davette bu da çok önemli. Diyor ki, قَالَ اِنَّ هَذ۪ي صَلَاتَ لَا يَصْلُحُ ف۪يهَا Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, bu namazda diyor insanların konuştuğu, insanların sözü olan şeylerden hiçbirisi olmaz. Namazda böyle bir konuşma yoktur. Namaz nedir? İnne مَا هِيَ ve tekbir ve okuma Kur'an namaz tesbihtir. Subhanallah demektir. Tekbir Allahu ekberdir ve kıraatül Kur'an Kur'an okumaktır. Ya yani namazda bunlar yapılır. O كما قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe diyor ki ya da buna benzer bir şey söyledi. Buna yakın bir şey söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve Kultu ya Rasulallah inni hadisu ahdim bi cahiliye. Ey Allah'ın Resulü diyor bu sahabe Muavi Hakem Ben diyor cahiliyeden yeni ayrılmış, şirkten yeni kopmuş bir adamım. Fakat جاء الله بالإسلام. İslam geldi. Allah Teala bu İslam'ı getirdi. Ve inne minna ricalen ya'tunel Aramızdan bazı insanlar var. Kahinlere gidiyorlar. İnsanlara gayiptan haber verdiklerini sandıkları kişilere gidiyorlar. قال فلا تأتيهم Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır Kahinlere ne yapma Gitme Kultu o minna ya Diyor ki Bizlerden bazıları ne yapıyor tatayyur yapıyor Biliyorsunuz Mekke müşriklerinde de var Kuş özellikle daha çok kuşlarla yapıyorlar ama tabii bu Aynı zamanda günlerle alakalı Gördükleri başka şeylerle alakalı zamanla ve mekanla alakalı bu uğursuzluklar çok yaygın Diyorlar ki mesela yolcuğa çıkacaksa eğer o gün Bak yokuşa kuş sol tarafa doğru uçtuysa i̇şte diyor ki ben bugün ne yapmayayım enizi? Yolcuğa çıkmayayım. Çünkü ne oldu kuş? Sol tarafa doğru uçtu. Delidha ke şey un yecidunahu fi sudurihim. İnsanlar diyor bunu evet sadırlarında, göğüslerinde böyle şeyler bulabilirler, hissedebilirler. Fe <gülüyor> nehum. Ne Yapmasın. Bu gibi şeyler onları yapacakları işten alı koymasın. Bazen şeytan gelip sana bunu yapabilir. Yolculuğa çıkacaksın. Baktın araba ters gidiyor. Bir şeyler oluyor. Değil mi? Bazen insanlar düşünebiliyor. diyor ki, acaba yolculuğa çıkmasak mı? Bir şey mi olacak? Yani. hayır. Bu yaşadığın şeyler sana ne yapmasın? Yolundan alı koymasın. Gelelim namazda <gülüyor> hapşurma meselesine ve hapşuran kişinin elhamdülillah deme meselesine. İlim ehlinin cumhuruna göre, yani Hanbelilere, Malikilere ve Şafilere göre hapşuran bir kimse Namazda ne yapabilir? Evet. Elhamdülillah diyebilir. Hamd bilir. Ee, peki sesli mi hamd eder yoksa sessiz mi? Diyor ki, Ahmet İbn-i bir rivayet. Kendisi duyacağı şekilde, elhamdülillah. Kendisi duyacağı bir şekilde ne yapar? Hamd eder. Ee, ancak o hamd ettiği zaman bizler ona <gülüyor> yer Allah diyebilir miyiz? Demeyiz. Diyemeyiz. Çünkü diyorlar ki yer Allah ne değildir? Tesbih değildir. Tekbir değildir, hamd değildir. Bu insanların sözüdür. Ondan dolayı biz ona yer hamukallah diyemeyiz. Ee, hamd etmekle alakalı başka bir hadis daha var. Rufa İbn-i diyor ki Sallaytu halfe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir sahabe. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından namaz kılıyordum. Featastu fa fekultu fa elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fi, Mübareken aleyh kema yuhibbu rabbuna ve yerdâ. Hamd ettim diyor. Bazı rivayetlerde bunun rüküden sonra olduğu söyleniyor. İlim ehli şu şekilde cem edenler var. Diyorlar ki hapşurması nereye denk geldi? Rüküden sonra denk geldi namazda. O da ne yaptı? Hapşurdu. Elhamdülillah. Hamdan kesiren tayyiben mübareken fih. Mübareken aleyke me yuhibbu rabbuna ve yarda. O sahabe bu sahabe hapşurduktan sonra böyle hamd ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra, namazı bitirdikten sonra diyor ki menil mutakellimu fissalâh. Namazda konuşanımız kimdi? Duyuyor aleyhissalâtu vesselâm bunu. Felem yetekellem ahad. kimsese çıkarmıyor. Biliyorsunuz yani sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı teeddübu, edebi ahlakı çok ilginç. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir soru soruyor. Ne diyorlar hemen? Allah ve Resuluhu a'lem daha iyi diyor. Hatta bazen öyle sorular soruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani cevabını ki hepsi biliyor. Ama diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bugün hangi gününüzdesiniz diyor veda haccında ne diyorlar? Allah Resulü daha bilir. Hangi aydasınız? Allah ve Resulü daha bilir. Yani bildikleri konuda bile teslimiyet var arkadaşlar. Yani sen ne dersen o ey Allah Resulü. Ama şimdi öyle bir durumda ki insanlık Müslümanlar Allah Resulü böyle diyor ama bunun böyle anlaşılması mümkün değil. Böyle amel edilmesi mümkün değil. Bu şekilde olmayabilir. Değil mi? Tamamen ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, allah Teala'nın ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri iptal ediliyor. Kimi zaman tevhid de altında, kimi zaman başka isimler adı altında. Bakmışsınız ki, hadisler apaçık ortadayken, ne yapıyorlar bunları? İptal ediyorlar. Aleyhisselatü vesselam yine soruyor ikinci defa. Kim konuştu namazda? Yine yok ses. 3. defa soruyor Hazreti vesselam. Namazda Namazdaki konuştu? Rifa diyor ki, "Ene ya Resulullah." Ben diyor, ben. Feqala Nebi sallallahu aleyhi ve بِيَدِهِ nefsi biyedihi. Diyor ki, "Elimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, "Laqad ibtada raha bi dı'atun ve 30 meleken Diyor, senin bu sözüne 30 küstür melek ne yaptı? Davrandı. Önce hangisi ne yapacak diye bu sözünle yukarı çıkacak, semaya çıkacak diye. Bu hadisi İmam Müslim'i gayet e, e, bu hadisi İmam Tirmizi, Ebu Davud öne seyri rivayet ediyor. Şeyh Albani da bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Demek ki namazda absürd olduğu zaman ne yapılabilir? Hamd edilebilir ancak ona cevap verilmez. Peki bu hadisin konumuzla ilgisi ne? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara vaz ediyor, nasihatte bulunuyor. Burada nasihat ederken, vaaz nasihatte bulunurken sahabeye çok kısa anlatıyor. Diyor ki bu namazdır. Namazda insanlara ait bir söz Olmaz. İnsanlara ne Konuşamaz. Kahinlere gitmekle alakalı bir husus var hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kim diyor bir kahine giderse ve ona sorarsa Ona sorarsa Onun 40 gün namazı olmaz? Kabul olmaz. Bu rivayet İmam Müslim'in rivayeti. İmam Ahmet'in rivayetinde ne var? Kim bir kahine gider, ona sorar ve onu ne yaparsa? Tasdik ederse. Tasdik ederse, ederse, onun 40 gün namazı kabul olmaz. Başka bir rivayette de ne yapmıştır bu kimse? Muhammed'e indirilene kafir olmuştur. Muhammed'e in indirilene kafir olmuştur. Bunları nasıl cem ediyor alemler? Diyorlar ki 40 gün namazı kabul olmaz. Yani öyle bir davranışta öyle bir amelde bulunmuştur ki bu kimse kahine giderek, büyücüye giderek kayıptan haber veren insanlara giderek ona bir şeyler sorup bugün de çok yaygın bu biliyorsunuz arkadaşlar adamın evine hırsız giriyor değil mi? bakın akraba alanı çevrenizde adamın dükkanına hırsız girmiş polise gitmeden önce kime gidiyorlar? falcıya gidiyorlar. diyorlar ki kim yapmıştır? bir araştır şunu bir bak. öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? gidip kim sorarsa 40 gün namazı Kabul olmaz bir rivayette. Bir rivayette sorup tasdik ederse 40 gün namazı kabul olmaz. Bir rivayette de Muhammed'e indirileni ne yapmıştı bu kimse? Kafir olmuştur. Tabii 40 gün namazı kabul olmaz ifadesini almazıyorlar ki yani öyle bir davranışta bulunmuş, öyle bir amelde bulunmuştur ki onun bu yaptığı, kahine gittiği bu davranış onun 40 günlük namazına bedeldir. Yani bütün sevabını namazın ne var, Alır götürür. Yoksa bu kimsenin yani kıldığı namaz kabul olmaz anlamında değil çünkü eğer kabul olmayacaksa bu adam namaz kılmakla ne olmazdı diyor alimler. Mükellef olmazdı, emir olunmazdı. Yani ona namaz kılması emir olunuyor. Ama namazdan alacağı sevap Bitti, yok. Gitti. Peki buradaki küfür nasıl bir küfürdür? Diyor ki İlim ehli küçük küfürdür. Çünkü bu kimsenin cezası olarak ne gösteriliyor? Namaz gösteriliyor. Ama bu kimse yani namaz kılınmakla da ne yapılıyor? Emrolunuyor. Tabi i̇lim ehlinden bazıları var ki bunun büyük küfür olduğunu da söylüyorlar. Sayı olan, racı olan bunun küçük küfür olduğu. Çünkü diyorlar bu, burada şüphe vardır. Nedir o şüphe? E, biliyorsunuz e, şeytanlar ve cinler ne yapmaktalar? Gökte kulak hırsızlığı yapmaktalar. İlim ehli bu gökteki cinlerin, şeytanların kulak hırsızlığını üçe ayırıyor. Kitab-ı Tevhid derslerinde bunları almıştık hatırlarsanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden önce, gönderilmesinden önce Yani orada cirit atıyorlardı onlar Tam tabiri caizse Cinler böyle üst üste binmişler En üstteki bir alttakine, o bir alttakine, o bir alttakine veriyor, ta ki Yeryüzündeki kahine Haber gelene kadar, ona bire yüz katıyorlar, o da ne yapıyor insanlara bu şekilde Bire yüz katarak Anlatıyor, aktarıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinde vahiy gelmeye başladığında gök ne oluyor arkadaşlar? Korunuyor. Gök korunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden sonra, bir esetinden sonra diyorlar ki, o koruma biraz hafifletiliyor tekrardan. Biz bunun hikmetini bilmiyoruz. allah Teala bu şekilde dilemiş. Ee, ne, yapıyor, ne yapıyorlar? Bu gökte kulak hırsızlıkları yapanlar, eskisi kadar çok olmasa da bir şeyler dinleyerek ne yapıyor, çalıyorlar. Tabi birçoğuna da ne yetişiyor? Şiha, ateş topu. O ateş topu onun aldığı şeyi ne yapıyor? Yakıyor. Ateş topu kendisine yetişmeden, onun aldığını yakmadan bir alttakine veren ne yapıyor? Peş peşe bu alt tarafa geliyor. Bazen yanlış da duya, duyabilir. O ona ona katarken bir de bakıyorsunuz ki en alttaki, yeryüzündeki bu cinlere ibadet eden, bu cinlere hizmet eden, bu kahinler, bu büyücüler ne yapıyorlar? Allah'a küfrederek, kafir olarak bunların bu hizmetlerine nail oluyorlar. Bunların bu hizmetlerini kazanıyorlar. Bire yüz katarak insanlara anlatıyorlar, aktarıyorlar. İnsanlarda da şöyle bir şüphe var. Yani adam söylüyor, bazen ne olabiliyor? Tutabiliyor. Bu şüpheden dolayı ilmehli diyor ki, bunun küfrü nedir? Küçük küfürdür. Buna da değinmiş olalım böyle bu şekilde kısaca. Bu baptaki son hadis, Erbadi ibn-i hadisi. Hepinizin bildiği meşhur bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> ne diyor Erbadi ibn-i Bizlere vaaz nasihatte bulundu. Vacilet minhal kulub kalpler bundan ürperdi ve minhal gözler ne yaptı? yaşardı. Ne diyor Eselatü vesselam sahabelere? Bu vaaz ona neyi tavsiye ediyor? Takvayı tavsiye ediyor. İnsanlara ne diyor? Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Sonra sünnete sarılmayı. Aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai'r raşidin. Yani çok özlü sözler. Değil mi? Bu baktığınız zaman aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirasçısı olan alimler de böyle. Şeyh Abdülaziz Bin Baz'a bakın, Şeyh Salih Al-Useym'in bakın. O kadar sade konuşuyorlar ki insanları. Ve insanlar alıyorlar, dinliyorlar. Geliyor uzak diyarlardan, Hindistan'dan kalkıyor, geliyor. Kuveyt'ten kalkıyor, geliyor. Riyata tek bir soru sormak için. Şeyh ona iki kelimeyle, üç kelimeyle nasihat ediyor, gönderiyor. Ve o adam bakıyorsun ki ölümüne kadar o nasiheti alıyor. Bizler de bu şekilde olmamız lazım. Çevremize, eşimize, dostumuza, kardeşimize. Emri bil maruf yapmaktan, nehyen-i müker yapmaktan cimri olarak cimrilik yapmamamız lazım. Sürekli davet etmemiz lazım. Yani bazen söylemiş olduğunuz bir kelime öyle tesir eder ki insanlara, kıyamete kadar, ölene kadar o insan o tavsiyeye, o nasihata tutunur. Bu şekilde bu bahsi de bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse, vakari الْوَقَارِ وَسْسَك۪ينَ Vakarlı olma ve sekinet. Babını alacağız riyad Salih'in dersinde inşallah. Bu şekilde kısa bir ders yapmış olduk. Subhanakallahumme ve bihamdik. Eşhedü an la ilaha illa ente estağfiratü ve atubu ileyk.